Çıkma ses Cegat Cegat benim adım Cegat Cegat benim adım Cegat Cegat benim adım Herkes bana baş belası diye sesleniyor Ve yaptığım müzik için bir heves deniyor Bir nefes veriyorum ve devam ediyorum Ne yaparsan yap piyasa yine seks seviyorum www.reptup Evet şu anda yazıyorum Morkta mektup, en boktan rap bu Ama Volkan bu çünkü benim ilk hamperim Motka, rap bu Biraz yakıcı olur, evet sataşıyorum Sikiyim, barışım olur, kendimle yarışıyorum Bunu sen dinleyebilirsin, ben İlluminati için çalışıyorum, sektör bir orospu. Ama yatırı dolu, becermem Meyzen vermezse yakarım onu. Asla bir bandrolüm olmayacak moruk çünkü küfür etmeden rapı yapamıyorum. Ben sadece rap timleri bey değil ama yıkamaya geldim Genepey'in. Benden nefret edecek ebeveynlerin çünkü ben gördüğünüz manyak şeyim Ben ne süper menim ne de bey menim ama öldüreceğim içleri ve de dekeyleri. Şimdi sadece yatsanın ve de seyredin çünkü ben gördüğünüz manyak şey. Anlama siktir et ailen onlar çünkü onlar dinliyorlar halen Orhan Muruk. Madem olmak istiyorsun evsiz o zaman bir. Ailene rağmen orada. Ve de bitti Özge ve Dilara Artık büyük oynuyor hedefim Rihanna Bu şey hip bana göre bir kavga İlk konserde dağıtacağım herkese biyagraf Ve gelip stüdyomda çalarsam Medusa Herkes biraz püskürtür ve kusar Onu gidip dinletin Yeisa ve Zeus'a Biri deton olduğunu söylesin Zeus'a Zengin olunca ilk işim villa almak olacak Karşı komşumda kille Hakan Amacım ondan sadece ilham almak Mor ondan sonra sizi kim takarlar? Sadece mettiğim derebey değil ama yıkamaya Geldim gene beyinlerin benden nefret edecek ebeveynlerin çünkü ben gördüğünüz manyak maniak şey. Ben ne süper menim ne der beyinlerim ama öldürecek içleri ve de gayleri. Şimdi sadece yatsanın ve de seyredin çünkü ben gördüğünüz manyak maniak şey. <gülüyor> bu sektöründen elevi un kapanı bu parayı getirseni kolu cool yapalım. Tak iki küpe 3 numara vur kapanı seninle beraber ülkede tur yapalım. Üç sene bulduğum her kuruşu attım bir kenara hevesliydim attığım her akapel adam. Mesidimle İstanbul'un yolunu tuttum ve sonra bana dedi. Iki. Bu albümü yapamam Çok küfür ediyon Sözlerin çirkep Albümde anlatılan sadece şiddet Önlülere küfür ediyon Batar bu şirket Seni dinleyip sen gibim Olsun bu millet Ol. Bu çocuğu Evet haklısın Ama harika değil mi Merhaba şarkısı Bir şeyler yapamaz mıyız Fiyatı arttırın ne? Seni amına kodumu gamsız Müziğe kafiyemden çok Billurum hakim Bu yüzden bitiremedi İlk turu galip Bu arada kimse için Çalıştığımda yak siktir beni kaldıramaz İlluminaliz ben sadece rapçiyim bey değil Ama yıkamaya gel kim gene peynin bannen nefret edecek ebeveynlerin çünkü ben gördüğümüze manyak şeyim ben ne süper benim ne de rain benim ama öldüreceğim hiçleri ve de gayleri. şimdi sadece yatsanın ve de seyredin çünkü ben gördüğümüze manyak şeyim <gülüyor>